Sizlerin dediğim gibi böyle şartlarda burada bulunmanız benim için de çok önemli. Tekrar teşekkür ederim. Bundan aylar aylar önce Türker bana sen de gelip bir konuşma yapmak ister misin diye sorduğunda isterim demiştim. Ve tabii doğal olarak <gülüyor> benim konuşmamın başlığı Foucault ve Özne olarak ortaya çıktı. Benim doktora konum. O zamandan beri de doktoramı yazıp Evet, savunduktan beri de zaman zaman geriye döndüğüm ama aynı yorum üzerinden gittiğim bir konu bu. Fakat ilginç olan taraf şu, tam da bu konu aslında son zamanlarda ee, ...tekrar e, güçlü bir şekilde tartışılmaya başlandı dünyada. E, bunun temel nedenlerinden bir tanesi e, Foucault'un Kolej de France'da vermiş olduğu derslerin e, yayınlanmış olması. E, Foucault biliyorsunuz 1961 yılından itibaren, e, 1961 yılından önce yayınlamış olduğu kısa bir takım metinler var ama... İlk önemli eseri olan e, Klasik Çağda Deliliğin Tarihi, 1961'den e, e, 1984'teki ölümüne kadar çok sayıda kitap yazmış ve yayınlamış e, bir isim. Ama e, bambaşka bir hazine vardı. E, bu hazine de Foucault'un 1970 yılından e, ölene kadar kolej e, de Fransa'da vermiş olduğu derslerdi. Ee, ve e, Bu dersler e, yavaş yavaş yayınlanmaya başladı. Önce Fransa'da e, sonra da tabii ki çevrilerek diğer ülkelerde. E, bilmiyorum herhalde farkındasınızdır. Biz de İstanbul Bilgi Üniversitesi yayınlarından e, bu e, Collège de France derslerini e, Türkçe'ye çeviriyoruz. Bir cilt, hatta benim çevirdiğim cilt geçen sene yaklaşık bir seneden biraz fazla bir zaman önce yayınlandı. Sırada başka ciltler de var. Bunu şunun için söylüyorum. College de France derslerinin yayınlanması aslında birçok insan için yepyeni bir keşif oldu. Keşif olmanın ötesinde daha önemli bir işlevi oldu. Eksik, bölük pürçük, bence biraz yarım yamalak okumalardan hareketle yapılmış olan ve bir kısmı da maalesef özellikle... İngilizce konuşulan dünyada kemikleşmiş olan yorumların ne kadar manasız, yanlış, tek taraflı, kötü niyetli vesaire olduğunun anlaşılmasını a, mümkün kıldı. E, bu önemli bir nokta e, belki altını çizmek lazım. E, dünyada Foucault üzerine çok ciddi bir literatür var. E, fakat bu literatürün ezici çoğunluğu İngilizce konuşulan dünyada yayınlanmış olan metinlerden oluşuyor. E, Fransa'da e, nispeten daha yeni Yeni FUKO üzerine çalışmalarının sayısı artmaya başladı. Bunun temel nedenlerinden bir tanesi de tabii ki yine o Collège de France testlerinin yayınlanmış olması. Şimdi bu Collège de France testlerinin yayınlanmasıyla birlikte tekrar gündeme gelen tartışmaya açılan konulardan bir tanesi zaten tartışılması Artık gelenek haline gelmiş olan özne meselesiydi ve çok uzun süre Foucault ile ilgili olarak yine İngilizce konuşulan dünyadan kaynaklanan A bir yorum vardı bu yorum hala da devam ediyor şimdi başka bir takım yorumlarla da birleşmeye başladı Nedir bu? İşte Foucault başlangıçta özneye ve özne kavramına tahammül edemeyen birisiydi. Özneyi ortadan kaldırmaya, imha etmeye ve onsuz yaşamaya and içmişti. Sonra sonra 1970'li yılların ortalarından itibaren özellikle de güvenlik toprak ve nüfus ile biyopolitikanın doğuşu başlıklı derslerini verdikten sonra öznenin ne kadar mühim bir şey olduğunu keşfetti. E, ve e, tekrar özne üzerine konuşmaya başladı, özneyi olumlamaya başladı. E, fakat özneyi olumluyor olmasının temel sebeplerinden bir tanesi de aslında Foucault'un e, anlatılanın veya bazı insanların söylediğinin tersine e, liberalizm ve neoliberalizm üzerine vermiş olduğu derslerde kapitalizmin de ne kadar güzel bir şey olduğunun farkına varmış olmasıydı şeklinde bugün e, dünyanın çeşitli yerlerinde e, ...üretilen ve süre giden bir söylem var. Bunların tamamının ben külliyen yanlış olduğunu e, düşünüyorum. E, ama e, tabii ki bu bir tartışma e, konusu. E, bu tartışmayı yaparken de sözüne ettiğim metinleri çok yakından e, okumak ve bilmek gerekiyor. Şimdi mesele nedir? Gerçekten fuku açısından e, özne diye bir şey yok muydu, hiç olmadı mı... Ve Foucault özne kavramının kendisine bu kadar büyük bir alerjimi duyuyordu, özneyi 1970'lerin ikinci yarısında keşfedip onun hakkında konuşmaya mı başladı gibi konular benim de konum. Ve dolayısıyla onunla ilgili olarak konuşmak istiyorum ve bunun içerisine Foucault'un politik duruşunu da katarak yapmak istiyorum. ya Benim bugün söyleyeceğim şey Foucault gerçekten de 1980'li yıllardan başlamak suretiyle Foucault'un retrospektif yazılarında öne çıkarttığı kavramlar üzerinden bir genel Foucault okuması olacak ve bu okumanın merkezinde de özne kavramı olacak. Şimdi özne meselesi midir ve Foucault özneyi keşfetmiş midir gibi soruların yanlış olduğunu düşünüyor olmamın en temel sebebi bana kalırsa biraz Foucault'un kendisinin de 80'li yıllarda fazla hızlı hareket etmiş olmasından kaynaklanan bir yanlış anlama. Yanlış anlama da şu. Foucault, öznenin kurulduğunu söylüyor diye hep söylenir ki Foucault'un kendisinin de buna yönelik olarak çok sayıda ifadesini bulabilirsiniz. Benim birazdan anlatmaya çalışacağım üzere Foucault'ya göre kurulan şey özne değil, öznel deneyim. Bu ayrımı yapmak çok önemli. Bu ayrım yapılmadığı için Özne üzerinden Foucault'a yönelik çok sayıda eleştiri yapılıyor. Bana kalırsa fazla hızlı ve gereksiz şekilde... Şimdi Foucault'un meselesi özne olmuş olsaydı zaten Foucault Merleau-Ponty falan gibi işler yapardı. Yani Fransa'da filozofi de comportement denilen ya da İngilizce'de philosophy of mind dediğimiz türden yani o özne dediğimiz şeyin içerisinde zihninin içerisinde ne tür mekanizmalar var veya Kant gibi bir şey yapardı. Yani insan zihninin transandantal mekanizmaları var mıdır yok mudur varsa bunlar hangi kurallara göre işlerler buna yönelik bir çalışma yapardı ve fenomenoloji geleneğine daha yakın hissederdi kendini. Halbuki yapmaya çalıştığı şey bu değil. Yani baktığınız zaman Foucault psikoloji ve özellikle de klinik psikoloji okumuş olmasına rağmen asla insan zihninin kendi içerisinde ne olup bittiğini ve niçin, nasıl, hangi yetenekler sayesinde olup bittiğini anlamaya çalışan bir filozof değil. Dolayısıyla Foucault'un meselesi özne değil. Foucault'un meselesi öznel deneyim. Ve bu öznel deneyimin öznesi konumuna bizler nasıl geçiyoruz Hangi pratikler, tarihsel pratikler, ihtiyaçlar ve zorunluluklar dolayısıyla bunu anlamak. Fakat dediğim gibi 80'li yıllarda özellikle olaya bu açıdan bakılmadığı ve Foucault'un kendisi de zaman zaman özne kavramını vurguladığı için hep mesele sanki bir özne meselesiymiş gibi düşünüldü ve şu sorular soruldu. Foucault özneyi öldürdü, gırtlağını sıktı, ortadan kaldırdı, sonra keşfetti, ondan sonra kucakladı vesaire falan. Bu değil. E, Foucault'un meselesi öznel deneyim ve özneleşme dediğimiz süreçler. E, şimdi e, onun ne, ondan neyi kastediyorum onu a, söyleyeceğim. Dediğim gibi ama e, örneğin e, Hubert Dreyfus ve Paul Rabinov'un yazmış olduğu 1982 yılında bir kitaba yazdığı son sözde Foucault lafa şey diye girer, yani ben bütün bugüne kadar yaptığım işler batıda insanların özneye dönüştürülmesinin tarihidir diye girer lafa. E, ve bu, mesela bu tür ifadeler, e, demin sözünü ettiğim o yoruma temel oluşturuyormuş gibi gözüküyor ama yine de orada Fuko'nun söylediği şey insanların özneye dönüştürülme süreci. Dolayısıyla... Özneleşme süreci ve özneleşmenin de gerçekleşmesini mümkün kılan öznel deneyimin kurulma süreci. Ben bunu vurgulayacağım ama bunu her şeyden evvel bir ön kabul olarak veya bir ön tez olarak koymak istedim ki o yanlışlığı bir daha yapmayalım. Yani özne değil fukunun meselesi öznel deneyim. Peki niye öznel deneyim? Ben bu soruyu sormuştum kendime. Yani Foucault değil. Batı geleneğinde ve Fransa'da özne meselesini kafasına takan veya özne üzerine düşünüp yazan aslında bütün bir modernite geleneği çok temelde düşünürseniz. Özne ve özne felsefesiyle Descartes'tan bu yana boğuşuyor. Bunun almış olduğu farklı biçimler var. Kant sonrası gelenek var. Kant sonrası gelenekten çıkan ee, fenomenoloji geleneği var. Öbür tarafta ortodoks marxist gelenek var. Öbür tarafta felsefi antropoloji geleneği var. Ee, ama e, bu farklı geleneklerin aşağı yukarı e, yapmaya çalıştıkları şey veya anlamaya çalıştıkları e, şey o öznel deneyim dediğimiz şeyin e, ne olduğu e, ve bu deneyimi mümkün kılan koşulların ne olduğu sorusu. O anlamda Foucault'un yaptığı işte çok orijinal ve yeni bir iş değil ama getirmiş olduğu çözümlemenin ben analizin yeni orijinal olduğunu fakat yeni ve orijinal olmakla birlikte de felsefe tarihi içerisinde çok derinlerde köklenmiş olduğunu düşünüyorum. Ve eğer becerebilirsem bunu da söyleyeceğim. Şimdi mesele Foucault'a göre özne değil öznel deneyim dedim ama öznel deneyim dediğimiz şeyin kendisi de aslında bana kalırsa Foucault'un söylediklerini ciddiye alırsak. Esas mesele değil. Çünkü bana kalırsa, 1980'li yıllarda Foucault'un almış olduğu pozisyonu dikkatle okursanız, Foucault için daha da temel sorun, öznel deneyim dediğimiz şeyin tanımlamış olduğu kimlikler. Ve bu kimliklerin öznesi konumuna geçmek suretiyle insanların kendi kendilerine getirdikleri sınırlar. Ve Foucault pozitif özgürlüğe inanan bir filozof olduğu için bu sınırlarla mücadele, etmenin kendisi e, için bütün felsefi kariyerini belki belirleyen bir refleks olduğunu söylüyor. E, bunun için mesela ölmeden önce yazdığı son metin olan aydınlanma nedir metnine bakabilirsiniz ve orada Foucault'un ısrarla söylediği şey şudur bugün için felsefi sorun aslında bize kimliklerin dayatmış olduğu o sınırları aşabilmektir. Bu sınırların evrensel zorunlu aşılamaz olmadığını tam tersine tarihsel Olumsal, yani zorunsuz ve aşılabilir olduğunu göstermektir. Şimdi bunu gösterebilmek için o kimlik dediğimiz şeylerin doğal, verili, evrensel olmadığını, tarihsel olduklarını elbette göstermeniz lazım. Bunun için de o kimlikleri tanımlayan, kimliklerin içini dolduran deneyimlerin kendilerinin evrensel, ee, örneğin insan zihninin transandantal mekanizmaları sonucunda, evrensel transandantal mekanizmaları e, dolayısıyla veya evrensel bir insan doğasının yine özellikleri dolayısıyla yaşanan deneyimler olmadığını, o deneyimlerin kendilerinin de tarihsel olarak kurulmuş olduklarını göstermeniz gerekiyor ve dolayısıyla öznenin de o deneyimin öznesi olduğunu göstermeniz gerekiyor. Dolayısıyla benim Foucault'a bakışım tamamen politik. Bunu yanlış bulanlar olabilir ama ben Foucault için önemli, en önemli kaygının, kendisi de zaten bunu söylüyor hayatının sonunda, o kimlik dediğimiz şeylerin ki kimlik o dönem daha çok tartışılan bir şey değil, o kimlik veya bireysellik diyor buna Foucault zaman zaman veya kendilik diyor. Kendilik, kimlik veya bireysellik dediğimiz şeyin insanlara getirmiş olduğu, insanların önündeki mümkün eylemler alanına getirmiş olduğu sınırları Aşma kaygısı olduğunu düşünüyorum bunu yapabilmek için o kimliklerin zorunlu olmadığını sınırlarının da zorunlu olmadığını gösterebilmek için tarihsel olduklarını contingent, olumsal veya e, zorunsuz olduklarını gösterebilmek için o kimliği ne tanımlıyor ona bakmanız gerekiyor o da işte Öznel deneyim dediğimiz şey ve öznel deneyimin kendisinin de verili olmadığını, tarihsel olarak kurulu olduğunu ve tarihsel olarak öznel deneyimin kurulmasının arkasındaki mekanizmaların çok derin siyasi boyutları olduğunu görüyorsunuz Foucault'un analizinde ve bunun devamında da niçin Foucault'un özne meselesiyle bu kadar hayatının sonunda cebelleştiğini ve ama bunu yaparken de geriye yönelik olarak 1960'tan itibaren yaptığı her şeyin aslında özneye dair olduğunu söylediğini görüyorsunuz. En azından ben e böyle e görüyorum. Bununla ilgili olarak çeşitli şeyler verebilirim, örnekler verebilirim. Her yerde ben bu konuda konuştuğum zaman verdiğim basit bir örneği vereyim yine. Mesela Foucault, o Hubert Dreyfus ve Paul Rabinow'un yazmış olduğu kitabın son sözü olan özne ve iktidar metninde şunu çok açık olarak söyler. Der ki bugün içinde bulunduğumuz dünyada ya da günümüzde siyasi, etik, felsefi, veya toplumsal sorun e, aslında e, devlet e, ve devletin kurumlarından kendimizi kurtarmak değil, son birkaç yüzyıldır devlet ve devlet kurumları tarafından bize dayatılan bir bireysellik ve kimlikten kendimizi kurtarmak ve özgürleştirmektir der. Esas meselenin de kendisinin de e, bugünün felsefi sorunu bu dediğine göre kendi sorununun da e, bu olduğunu söyler. Dolayısıyla Devamında da şunu söyler, bize son birkaç yüzyıldır dayatılmakta olan bu bireysellik veya kimliği aşabilmek için bizim yeni bir takım öznerlikler geliştirmemiz gerekir. Dolayısıyla burada bir e, bireysellik veya kimlik dediği şey var, onun bize dayatmış olduğu belli bir takım sınırlar var e, ve bu sınırları aşabilmek için de yeni bir takım öznerlikler geliştirmek, üretmek, çoğaltmak gibi bir Teklif var. Bu teklif çerçevesinde tabii şunu sormak gerekiyor: e, Foucault kimlikten ne anlıyordu, e, öznellikten ne anlıyordu ve öznel deneyimlerin kuruluyor olmasından ne anlıyordu? Şimdi az önce de söylediğim gibi bana kalırsa e, Foucault açısından kimlik dediğimiz şey e, iyi tanımlanmış bir öznel deneyimler. A, kümesi. Yani Foucault'un kendisinin eserlerine bakarsanız, klasik çağda deliliğin tarihi, akıl hastalığı adını verdiğimiz bir kimlik ve onun içine dolduran akıl hastalığı öznel deneyimine dair bir kitaptır. Kliniğin doğuşu, hastalık dediğimiz deneyim ve kimliğin kurulmasına dair bir kitaptır ve onunla ilgili olarak modern kliniğin ortaya çıkışının bir tarihidir. Kelimeler ve Şeyler kitabı, Yaşam, Emek ve Dil dediğimiz şeylerin ee, nasıl Batı'nın yakın tarihinde farklı dönemlerde e, farklı öznel deneyimler olarak kurulduğunun bir tarihidir. E, hapishanenin doğuşu e, e, suça eğilim dediği Foucault'un bir e, öznel deneyim ve kimliğin ortaya nasıl çıktığının analizidir. Cinselliğin tarihi ise adı üzerinde cinsellik dediğimiz deneyimin e, nasıl ortaya çıktığını ve bizlerin nasıl bu deneyimin öznesi konumuna a, geçtiğimizin a, bir e, tarihidir. Dolayısıyla aslına bakarsanız e, Foucault'un kendisinin de dediği gibi e, 1961 yılından itibaren başlayan, 24 yılında Kolejde Fransız'a verdiği derslerle birlikte artık devasa bir volüm, hacim haline gelen o külliyatı bu perspektiften çok rahat sınıflandırabiliyorsunuz ve konumlandırabiliyorsunuz. Şimdi dolayısıyla Foucault'un meselesi dedim benim açımdan özgürlük. O özgürlüğü sınırlandıran şey kimlikler ve bizim o kimliklerin dayatmış olduğu sınırlar ve mesela bu sınırları aşabilmek, bu sınırları aşabilmek için de kimliklerin ve deneyimlerin evrensel olmadığını, tarihsel olduklarını ve dolayısıyla kurulmuş olduklarını göstermek gerekiyor. Nitekim Foucault'un o metinde benim bütün mesela bugüne kadar insanların Batı'nın yakın tarihinde özneye dönüştürülme biçimlerinin tarihini yapmak oldu demesi de son derece doğal açıdan. Peki Nasıl yapıyor Foucault bu analizi ve öznel deneyimi nasıl tanımlıyor veya konumlandırıyor? Kimlik dedim öznel deneyimlerden oluşan bir şey. Öznel deneyim ise aslında Foucault'un anladığı haliyle ki Foucault çok az yerde yani ben bütün Foucault külliyatında toplasanız iki tane cümleye rastladım. Foucault'un öznellik derken tam olarak ne kastettiğine dair açık konuştuğu. Çünkü veri olarak alıyor. yani Koskoca bir felsefe geleneği bu meseleyle ilgileniyorsa ayrıca oturup bir de ben ne anlıyorum bundan diye ayrı bir metin yazmasına gerek olmadığını düşünüyor diye tahmin ediyorum ama çok basit anlamda benim tanımladığım anlamda öznellik demek insanın kendi varlığını kendi varlığıyla bir bilinç ilişkisi kurması yani kendi varlığını zihninde belirli kavramlar altında ...temsil etmesi demek. Başka bir deyişle... ...Foucault'un eğer eserlerine geri dönüp bakacak olursak... ...deliliği örnek alalım. Bir varlık biçimi var. Bu çok kadim zamanlardan beri... ...delilik olarak adlandırılan bir davranış biçimi. Farklı şekillerde değerlendirilen... ...farklı şekillerde belki... ...muamele gören... ...tarihin farklı dönemlerinde. Ama... ...bu davranış biçimi... Bizim zihnimizde, insan batı insanının zihninde, sadece batı diyorum, Foucault batı üzerine çalıştığı için, yanlış anlamayın, oryantalizm yapmıyorum. Ama bu davranış biçimi batı zihninde nasıl temsil edildi? Bu davranış biçimi batı zihninde 18. yüzyılın sonundan itibaren akıl hastalığı olarak temsil edilmeye başladığı andan itibaren... Artık o davranış biçimi bir öznel deneyime dönüşüyor Foucault'un kurmuş olduğu şemadan bakarsak. Şimdi bunu biraz daha <gülüyor> ayrıntılandıracağım. Dolayısıyla çok kabaca söylersek Foucault açısından öznellik demek insanın kendi, kendi varlığıyla bir bilinç ilişkisi kurması ve kendi varlığını zihninde ...temsil etmesi anlamına geliyor. Ve tabii ki bu temsili belli bir takım kavramlar kullanmak suretiyle yapıyoruz. Ve bu kavramların ait olduğu söylemler var. Dolayısıyla kendi varlığımızı kendi zihnimizde belli söylemlerle birlikte... ...veya söylemler üzerinden kavramsallaştırıyoruz diyor Foucault. Ve dolayısıyla bu davranış biçimleri birer öznel deneyime dönüşüyor. Şimdi bunu daha ayrıntılı olarak anlatayım... E, Fukon'un e, öznel deneyimin nasıl kurulduğuna dair aslında çok sayıda metni var ama en derli toplu olan metninden bahsedeceğim. Sonra da benim ince ince arkeolojik olarak Foucault'un yazdığı metinlere girip orada bulduğum malzemeden kendi yarattığım veya ürettiğim yoruma geçeceğim. Şimdi Fukon'un öznel deneyimin nasıl kurulduğuna dair en güzel ifadesi cinselliğin tarihinin ikinci cildinin giriş bölümüdür. Bu metin ilginç bir metin. Foucault bu metni üç defa yazıyor aslında. Bir tanesi önce yazıyor ve daha Fransızca kitap yayınlanmadan evvel İngilizce'ye çevrilip yayınlanıyor. Fakat sonra Foucault değiştiriyor metni önemli ölçüde. İngilizce'de ön söz olarak yayınlanıyor. Cinselliğin tarihine ön söz diye. Sonra cinselliğin tarihine giriş olarak Fransızca biraz daha değişmiş olarak yayınlanıyor. Ama bir taraftan da aynı metin daha değiştirilmiş haliyle e, Foucault'un bir felsefeciler, filozoflar sözlüğüne kendisi için takma isimle yazdığı bir metin olarak da karşımıza çıkar. Orada kullandığı takma isim de Maurice Florence'dır. Yani Michel Foucault, Maurice Florence, M, F, -M -F. ve tabii Maurice Florence, e, hem Maurice hem Florence biliyorsunuz... E, Unisex isimler e, dolayısıyla kendi kimliğini gizlemek için e, e, çok özenle yapılmış bir seçim olduğunu ben bunu e, düşünüyorum. Şimdi bu metinde Foucault'un söylediği şey şudur. Cinsellik diye bir deneyim var ve bu tabii ki e, 68 yılından sonra özellikle e, bu... Şeyle beraber, <gülüyor> um, ne deniyor da cinsel devrim e, e, ile birlikte e, tekrar tekrar gündeme e, gelen bir e, konu bu. Özgürleştirilmesi düşünülen, baskı altında olduğu, sınırlandırıldığı ve dolayısıyla özgürleştirilmesi gerektiği düşünülen bir özelliği bu insanın. Evrensel bir şey. Fugon'un iddiası ise hayır, <gülüyor> cinsellik öyle evrensel falan bir şey değildir. Cinsellik Batı'nın tarihinde 18. yüzyılda, Kurulmuş olan bir deneyimdir. Ve 18. yüzyıla kadar seksüelite diye bir kavram dahi yok. Daha doğrusu böyle bir kelime dahi yok. Dolayısıyla bunun altını ha, çizmek gerekiyor. Peki nereden çıktı bu? Böyle havadan durup dururken e, mı e, geldi? Foucault'un cevabı elbette hayır. Diyor ki öznel deneyimler insan davranışından hareketle ve insan davranışının çevresinde kurulurlar. Dolayısıyla cinselliğin tarihinin birinci cildinde Foucault'un fazla ayrıntıya giremeden kısa bir kitap olduğu için anlattıklarından hareketle şunu söylemek mümkün. Kendi de zaten bunu başka yerde söylüyor. İnsan davranışı dediğimiz zaman insanın bedeniyle gerçekleştirdiği bir faaliyet var. Başka bedenlerle, başka cisimlerle veya kendi bedeniyle kurmuş olduğu bir faaliyet ilişkisi var. Ve buradan aldığı bir haz var. Dolayısıyla beden ve haz. Bu insan varoluşuna dair bir şey. Bu bir insan davranışı. Bu insan davranışından hareketle ve onun çevresinde peki cinsellik adını verdiğimiz deneyim nasıl kuruluyor? Foucault diyor ki bunun üç tane temel ekseni vardır. Birincisi... Tarihin verili bir anından itibaren, örneğin burjuvazi ile birlikte veya ondan önce başka yerlerde, başka biçimlerde e, o davranış biçimi bir sorun olarak anlaşılır, görülmeye başlanır ve ona dair belli bir takım bilgi alanları oluşmaya başlar. Bu bilgi alanları biyolojik olarak insanın nasıl ürediğinden tutun da o cinsellik adı altında gönderme yaptığımız davranış biçiminin bireysel ve toplumsal varyantlarına kadar giden, ee, ...bunun nasıl bir şey olduğunu bize bilimsel bir hakikat olarak anlatan e, bilgi alanları. Bunun içerisinde tabii ki biyoloji var, bunun içerisinde demografi olabilir, bunun içinde tıp var, e, psikoloji var, e, psikopatoloji var vesaire vesaire. Dolayısıyla insanın bu davranışına dair bir söylem oluşuyor. Ki zaten biliyorsunuz cinselliğin tarihinin birinci cildinde Foucault der ki, Victorian Bourgeoisie... Cinselliğin bastırıldığı bir dönem değil, tam tersine insan bedeni ve bedenden alınan hazla dair ortaya çıkan inanılmaz bir söylem patlamasıyla tam da cinselliğin kurulduğu dönemdir. Dolayısıyla cinselliğin bastırıldığını iddia edenler meseleyi yanlış anlamaktadırlar ve cinselliği özgürleştireceğiz derlerken de aslında kurulmuş olan bir şeyin evrensel olduğunu kabul edip onun üzerinden kendilerini, e, e, e, tahayyül etmeye başlarlar, kendi varlıklarını zihinlerinde temsil ederler, kendilerini kavramsallaştırırlar ve kendilerini sınırlandırırlar. Ama bunu bir kenara bırakalım. Diyelim ki birinci eksen dolayısıyla nedir? O e, sorun olarak düşünülen insan davranışına dair bir e, bilgi alanlarının ortaya çıkması. Ve tabii ki bu farklı bilgi alanlarının hepsi hakikati söylemek iddiasında oldukları için kendilerini bize bilgi olarak sunuyorlar. Dolayısıyla bu bir bilgi. İkincisi, söz konusu olan davranış biçimi bir sorun olarak düşünülmeye başladığından dolayı o davranış biçiminin nasıl gerçekleştirileceğine dair veya onun gerçekleştirilmesini yönetmek üzere ortaya bir takım normatif sistemlerin çıktığını söylüyor Foucault ve bu normatif sistemlere verdiği isim de tabii ki iktidar. Şimdi elimizde dolayısıyla bu davranış biçimi, bu davranış biçiminin e, e, ne dair e, bir e, söylem e, e, çokluğu var. Ama bu söylemler, dikkatinizi çekerim, sadece betimsel, tanımsal, deskriptif değil. Çünkü bu söylemler aynı zamanda normal, patolojik veya e, işte hastalıklı, e, hatta sapık söz konusu olan cinsellik olduğunda buna benzer çok sayıda kategoriler üzerinden e, üretiyor bu bilgiyi. Ve üretilen bu bilgi üzerinden iktidar sistemleri de sapık, patolojik, anormal, topluma zararlı, toplum düşmanı vesaire gibi gördükleri davranış biçimlerine dair katı bir takım kurallar getiriyorlar. Fakat mesele bundan ibaret değil diyor Foucault. Çünkü bu ikisi yeterli değil bir öznel deneyimin kurulması için. Ee, öznel deneyimin kurulması için üçüncü ve çok önemli olan nokta, şimdi benim demin öznelliği tanımlarken e, e, kullandığım noktaya geri dönüyoruz. İnsanların bu bilgi alanları ve bu normatif iktidar sistemleri üzerinden dönüp kendi davranışlarına bakmaları, o davranışla bir bilinç ilişkisi kurmaları ve o davranış biçimini, yani bedenle yapılan ve haz alınan davranış biçimini zihinlerinde temsil etmeleri sonucunda ortaya çıkıyor öznel deneyim dediğimiz şey. Yani cinsellik dediğimiz öznel deneyim, 18-19. yüzyıllarda özellikle insan davranışına dair belli bilgi alanları ve o bilgi ışığında getirilen kural sistemlerinin tek tek insanlar tarafından kabul edilmesi ve insanların dönüp onlar üzerinden kendileriyle bir ilişki kurmaları. Ve diyor ki Foucault bu ilişki öyle bir ilişkidir ki insanlar bunun üzerinden kendi varlıklarını yeniden yorumlarlar, kavramsallaştırırlar ve her şey bu kavramsallaştırmanın bir nesnesi haline gelir. Aldığınız hazlar, duyduğunuz arzular gördüğünüz rüyalar ve işte kurduğunuz ilişkiler. Şimdi bu üçüncü nokta tam da benim öznellik dediğim şey ve dolayısıyla insanın özne olması demek, kendi varlığıyla bir ilişki kurması ama bu ilişkiyi bilgi ve iktidar eksenleri üzerinden gerçekleştiriyor olması anlamına geliyor. Ve dediğim gibi geriye dönüp baktığınız zaman, örneğin şeyde klasik ya da deliliğin tarihinde ...bu üç eksenin üçünü çok net olarak görebilirsiniz. Yani o kitap maalesef Türkçe'ye çevrildi diyemeyeceğim. Ee, ama e, kitabın orijinali zaten maalesef e, o kitabın garip bir şeyi vardır. Yani Foucault o kitabı önce yazıyor, doktora tezidir o. E, arkasından kısalt bunu diyorlar. 60'ların sonlarında kısaltılmış bir versiyonunu yazıyor. İngilizce o kısa versiyon e, çevriliyor. Onun üzerinden bir sürü yorum yapılıyor, itiraz geliyor... Sonra bakıyor ki yani aslında o itirazların hepsinin cevabı zaten orijinalde var. Sonra ama ta 2010'larda çevrildi kitabın tamamı yeniden İngilizce'ye. Türkçe'ye çevrilmesi konusunda henüz bir başka bir dile çevrildi Türkçe adı altında. Ama Türkçe'ye çevrilmesi konusunda henüz ben bir yol alındığını düşünmüyorum. Şimdi bunu niye söylüyordum? Bu üç eksenin üçünün de klasik çağda deliliğin tarihinde... E, bulunduğunu söylemek için. Şimdi e, nedir bu eksenler? Bir kere tabii ki e, belirli bir noktadan itibaren, e, ki orada Foucault'un kullandığı terminoloji şudur, akıl ile akıl olmayan, yani delilik ve akıl demez, e, e, raison, raison der, akıl ve akıl olmayan, tarihin verili bir anından itibaren aklın akıl olmayana dair ürettiği bir söylem bütünü var. Buradan hareketle ortaya çıkan normatif bir sistem ve o delilik adını verdiğimiz davranış biçiminin düzenlenmesi tedavisi için ortaya çıkan pratikler ve kurumlar yani akıl hastanesi ve o akıl hastanesi içerisinde gerçekleştirilen tedavi yöntemleri veya ıslah yöntemleri ve üçüncü olarak da tabii ki bütün bir batı insanının dönüp kendisini e, o psikiyatri, psikopatoloji vesaire adı altında gerçekleştirilen bilimsel faaliyetin kavramlarına göre kendi zihninde temsil etmesi ve ona uygun olarak da onun getirmiş olduğu o normatif sınırların içinde kalmayı kabul etmesi ve böylece dolayısıyla kendini akıl hastalığı olarak kurulmuş bir deneyimin öznesi olarak görmesi veya görmemesi. Ama tabii ki Batı insanı belli bir davranış biçimini o noktadan itibaren özne olarak görmeye başlıyor. Akıl hastalığı dediğimiz deneyimin öznesi. Aynı şeyi suç ile ee, mesela suça eğilim üzerinden de okuyabilirsiniz. Yani hapishanenin doğuşunda yaptığı budur Foucault'un. Suç adını verdiğimiz ve her zaman var olan bir davranış biçiminin nasıl yine akıl hastalığıyla tamamen aynı dönemde e, belli bir takım söylemler ve belli bir takım iktidar pratikleri tarafından... E, e, nesneleştirildiğini e, ve sonuç olarak ortaya çıkan söylem ve iktidar sistemleri üzerinden insanların dönüp kendileriyle bir bilinç ilişkisi kurduklarını ve bunun sonucunda da suça eğilimli adını verdiğimiz bir e, şeyin ortaya çıktığını e, gösterir. Bu cinselliğin tarihi için geçerli, e, akıl hastalığı için geçerli, suça eğilim için geçerli, hastalık için de geçerli vesaire Zaten Foucault'un kendisi de e, ısrarla bunu söylüyor. İlginç olan bunu hep söylüyorum e, sağda solda, son zamanlarda, son birkaç yıldır e, cinselliğin e, yani Foucault e, işte özneyi sonradan keşfetti falan filan gibi o absürt e, e, yorumlara karşılık e, açarsanız mesela cinselliğin tarihinin e, ön sözünü e, orada der ki Foucault benim bu kitapta yapmaya çalıştığım şey akıl hastalığı denilen deneyimin nasıl kurulduğunu anlatmak. Şimdi bunu çok açık bir şekilde söyleyen bir insan eğer deneyimin kendisi kuruluyorsa ...bizim de o deneyimin ve bunun nasıl kurulduğunun tarihini yapıyorsa... ...aynı zamanda bizim de nasıl onun öznesi olduğumuzun tarihini yapıyor demektir. Dolayısıyla Foucault'un kafasında özne gibi bir soru yoktu. O dönemlerde gibi yorumlar aslında okumamaktan bana kalırsa kaynaklanıyor ve ilginç olan şey şu diyor ki Foucault bunu hep böyle büyük bir keyifle anlatırım affınıza sığınarak diyor ki bu delilik dediğimiz o derezon dediğimiz davranış biçiminin ne dair söylemin ortaya çıkmasıyla birlikte aklın akıl olmayan üzerine konuşmaya başlaması aslında bir yarılmaya tekabül eder çünkü der Foucault batının tarihinde akıl ile akıl olmayan arasında bir diyalog vardı fakat Bilimsel yaklaşım devreye girdikten sonra bu monolog, bu diyalog aklın akıl olmayan üzerindeki bir monoloğuna dönüştü. Ve akıl, akıl akıl olmayanı sınıflandırdı, kategorize etti, patolojize etti, hastalıklı olarak düşündü, bir hastalık olarak düşünmeye başladı. Tedavi etmek için pratikler geliştirdi, onun sesini bastırdı ve duyulamaz hale getirdi. Bu bir monolog haline geldi. Ve bu çok önemli bir yarılmadır diyor. 1961 ve diyor ki devamında belki biliyorsunuzdur malumu tekrar ediyorum ama e, batının tarihinde diyor tek yarılma bu değildir. Ben size diyor çok basit iki yarılma örneği daha vereyim. Bir erkeğin tek taraflı kadın üzerine konuşmaya başlamasıyla birlikte kadınlık dediğimiz bir deneyimin kurulması. İkincisi de batının tek taraflı olarak doğu üzerine konuşmaya başlamasıyla birlikte... Doğulu bir deneyimin kurulması. Yani Edward Said'in daha sonra oryantalizm olarak bize böyle tepsiler içerisinde sunacağı şey Foucault'un aslında 1961 yılında iki kitabının ön sözünde bir paragraf içerisinde zaten söylenmiş olan bir şey. Şimdi bu çok bana kalırsa yani bir saptama. Yani bu tarihsellik meselesi ve tarih içerisinde nasıl kuruldu. Fakat Mesele sadece bundan ibaret değil. Çünkü bunu, sadece bu pasajla kaldığınız zaman Foucault'un terminolojisindeki bir süreci eksik bırakmış oluyorsunuz. Bunu e, anlatmaya çalışacağım. Şimdi dedim ya, belli bir davranış biçiminin tarihin belirli bir noktasından itibaren sorun olarak düşünülmeye başlaması diye. Ben bunu şu kavram bağlamında buldum Foucault'a. 1970'lerin sonlarında Foucault'un kullanmaya başladığı bir kavram var. Problematizasyon, sorunsallaştırma kavramı. E, ve hemen buna girdim. Yani ne diyor, ne anlıyor bundan diye. Çünkü farklı yerlerde karşıma çıkmaya başladı bu e, kavram. Eee... Yani farklı metinlerde daha önce dikkatimi çekmeyen bir kavramdı bu. Çok basit olduğunu düşündüğüm bir kavramdı. Elbette sorun sallaştırma demek. <gülüyor> Foucault'a göre bir şeyin sorun olarak görülmesi demek. Ama tabii Foucault bundan ibaret değildir diyor ve diyor ki... 1970'lerin sonlarında yapmış olduğu bir söyleşide, kalabalık bir Fransız entelektüel grubuyla yaptığı bir tartışmada daha doğrusu. Diyor ki ya ben Mers hayatımında bugüne kadar hep sorunsallaştırma meselesiyle uğraşıyormuşum da farkında değilmişim. Adını geç koydum a diyor. Ve sorunsallaştırma kavramını ben alıp Foucault'un kendisine uyguladım. Yani dolayısıyla şimdi anlatacağım şey Foucault'un kendisinin... E, ...bu şekilde kurduğu ve anlattığı kendisine dair, kendi yapıtına dair bir şey değil. Foucault'un başka bir şey hakkında söylediği, söylemek için, konuşmak için kullandığı bir kavramın alınıp... E, e, ...Foucault'u anlamak için kullanılması. E, o bakımdan itirazlara da açık. Şimdi sorunsallaştırma kavramına getirdiği çok özel bir tanım var Foucault'un. Foucault diyor ki, sorunsallaştırma ne? Var olan bir şeyin söylemde temsil edilmesinden ibarettir... Ne de olmayan bir şeyin söylem tarafından yaratılmasıdır. Şimdi bu çok önemli. Çünkü iki tane çok temel felsefi geleneği reddediyor burada Foucault. Yani bir tanesi ampirik gerçekçilik diyebileceğimiz ve uç noktası pozitivizm olan gelenek. Yani bilimsel faaliyet veya söylem, bilgi, söylem dediğimiz şey nedir yapması gereken? Gerçekliği olduğu haliyle söylemde temsil etmeye çalışmak. Ve eğer sıkıntısı varsa onları giderecek şekilde gözlemini geliştirmek. A vesaire. Bu diyelim ki buna çok kaba bir materyalizm diyelim. Yani maddedir temsil edilmesi gereken şey. İkincisi ise idealist gelenek. Yani olmayan bir şeyi söylemde yaratmak veya dilde yaratmak. Dolayısıyla burada biraz aslında bana şeyi hatırlatıyor Foucault'un yaptığı şey. Marx'ın Feuerbach üzerine tezlerde söylediği şeyi hatırlatıyor. Yani hatırlarsanız Marx ne der? Ee, geleneksel e, materyalizmle, klasik materyalizmle, klasik idealizmin haklı olduğu ama haksız oldukları yerler vardır. Nedir? Ee, geleneksel e, materyalizm maddeye öncelik verir ama insan faaliyetini e, göz ardı eder. İnsanın sadece pasif olarak o maddeyi zihninde temsil ettiğini söyler. Ha, Marx böyle söylemiyor. Ben tabii yorumluyorum, açıyorum. İnsan faaliyetini dışarıda bırakır. Buna mukabil idealizm, insan faaliyetini vurgular. Fakat... İnsan faaliyetini ön plana çıkartıp vurgularken maddenin kendisini görmezden gelir veya onun olmadığını söyler. Halbuki der Marx, tabii ki maddi bir dünya içerisinde yaşıyoruz ama bu maddi dünya bizatihi insan faaliyeti tarafından dönüştürülen, insan faaliyeti üzerinden dolayımlanan bir maddi dünya. Bunu görmediğiniz takdirde kaba bir materyalizme düşersiniz. Şimdi Foucault'un dediği de buna benzer bir şey e, ve Foucault diyor ki ben bence sorunsallaştırma ve dolayısıyla... A, e, faaliyet, bilimsel veya bilişsel faaliyet diyelim e, e, gerçekliği olduğu haliyle temsil etmek falan değildir söylemde. Ya da söylemde e, olmayan bir gerçekliği dışarıda icat etmek, yaratmak da değildir. Başka bir şeydir, bir süreçtir. Nedir bu süreç diyor e, Foucault? E, bu süreç belirli bir şeyin e, belli bir takım pratikler tarafından ve bu pratiklere söylemsel ve söylemsel olmayan pratikler diyor ki ben bunlara e, bilgi ve iktidar bilgi alanları ve iktidar normatif iktidar sistemleri diyorum. Kendisi de ba başka yerlerde bunu böyle söylüyor zaten. Bir şeyin e, söylemsel ve söylemsel olmayan pratikler tarafından alınması hakikat oyunlarına dahil edilmek suretiyle bir düşünce nesnesine dönüşmesidir diyor. Ka biraz karmaşık gibi gözükse de e, aslında son derece basit. Çünkü ben tek tek bu kavramları aradım. Buldum Fukonun nasıl tanımladığını. Aslında söylenen şey şu. Diyelim ki bir insan davranışı var. Bu insan davranışı tarihin verili bir anından itibaren bir sorun olarak düşünülmeye başlanıyor. Ve söylemsel ve söylemsel olmayan pratikler tarafından alınıyor. O söylemsel pratik dediğimiz şeyler bilgi alanları. O bilgi alanları o şey hakkında bilgi üretmeye başlıyorlar. Söylemsel olmayan pratikler normatif iktidar sistemleri. Onlar düzenleyici bir takım kurallar getiriyorlar. Ve bu ikisi alıp o davranış biçimini, ...bir hakikat oyununa sokuyor... ...ve düşünce nesnesi haline getiriyor. Hakikat oyunu nedir peki? Hakikatle oyun olur mu? Tabii ki olur. Çünkü burada Foucault'un... ...oyun derken kastettiği şey... ...belli bir takım kurallara göre... ...gerçekleştirilen bir faaliyet. Ve hakikat oyunu derken kastettiği çok basit. Hakikat oyunu demek... ...o şeyin belirli bir söylemle... ...eklemlendirilmesi, artikülasyon... ...ve o söylemin o şey hakkında... ...doğru olduğunu iddia ettiği... ...bir takım önermeler üretmesi... Ve dolayısıyla o şeyin de önerme, üretme dediğimiz düşünce faaliyetinin, çünkü modernite geleneği içerisinde düşünmek demek Kant'tan sonra hüküm vermek faaliyetidir. Ve dolayısıyla da Foucault'a göre e, düşünce nesnesi haline gelmesi demek, o şeyin belirli bir söyleme özgü kavramlarla düşünülmeye başlaması, yani onun hakkında o kavramlarla belli bir takım önermelerin, hükümlerin kurulması. Çok basit. Delilik adını verdiğimiz bir davranış biçiminin psikoloji, psikiyatri, psikopatoloji gibi alanlar ve belli bir takım akıl hastanesi bağlamında gerçekleşen örneğin pratikler tarafından alınması, söylemle yani psikopatoloji söylemiyle eklemlendirilmesi ve o söyleme özgü kavramlarla, kavramsallaştırılmak suretiyle bir düşünce nesnesi haline gelmesi ama düşünce nesnesi haline gelmesi demek aynı zamanda o davranış biçiminin artık bir öznel deneyim olması anlamına geliyor. Böyle baktığınız zaman, böyle kurduğunuz zaman sağda solda uçuşan hakikat oyunları işte hakikat tarihseldir söylem, artikülasyon falan gibi kavramların tık tık tık Foucault'a yerine oturduğunu görüyorsunuz. Foucault'un kendisi bunu böyle söylemiyor. Çünkü yani ölmesine yakın son dönem çok yoğun olarak toparlamaya çalıştığı bir dönem. Belki de öleceğini de önceden tahmin mi ettiğini de 82 yılında hastalanıyor ama. Dolayısıyla bu gözle baktığınız zaman yani sorunsallaştırma dediğimiz kavram üzerinden baktığınız zaman Foucault'un bir öznel deneyimin tarihsel olarak nasıl kurulduğuna dair söylediğini daha iyi anlıyorsunuz. Bunun örnekleri çok. Yine mesela, yine ta başa geri dönerseniz, 1961 yılındaki Deliliğin Tarihi kitabında, Foucault bu terminolojiyi kullanmamakla beraber yaptığı bir analizi, ben çok rahat bu gözle okuyabiliyorum. O analizde nedir? Foucault diyor ki, 17. yüzyılda İspanya'da başlayıp bütün Avrupa'ya yayılan bir ekonomik kriz vardı. Bu ekonomik kriz dolayısıyla, Ortaya bir sorun çıktı. Bu sorunda çalışmayan, işte başıboş dolaşan bir nüfus. Bunun içerisinde libertenler var, hırsızlar var, yaşlılar var, hastalar var, şunlar var, bunlar var falan. Şimdi bu nüfus bir sorun olarak görülmeye başlandı ve bunları kapatmak icap etti. Allah'tan veba ve cüzdam gibi hastalıklar için yapılmış olan büyük hastaneler vardı ve onlar boştu. Bu insanları buraya toplu kapattılar diyor Foucault. Bunu yaparken de bir hedef vardı. O hedefte neydi? Bu insanları kriz anında içeride tutarak bir tehdit oluşturmalarını engellemek. Kriz geçtikten sonra da mümkünse ve kısmetse ucuz emek olarak kullanmak. Fakat daha sonra anlaşıldı ki bu insanları içeride tutmak dışarıda bırakmaktan daha pahalı. Çünkü besliyorsunuz. Ha, o zaman ne yapıyor batı toplumu? Ayıralım bunları diyor. Bir kısmını hapishaneye, bir kısmını akıl hastanesine, bir kısmını da hastaneye koyalım. Alın size üç tane kurum. Üç tane kurumda... Gerçekleşen tedavi, kapatma ve ıslah etme ve işte, e, akıllandırma pratikleri ve bunların gerçekleşebilmesi için ortaya çıkan kriminoloji, psikoloji, psikopatoloji ve benzeri birçok söylem. E, dolayısıyla bunu Batı'nın tarihinde e, çok rahat görebiliyorsunuz ama tabii ki Batı geriye dönüp bunu böyle okumuyor. Yani ne diye okuyor? Biz bütün bunları, bu kurumları ve bu kurumlarda gerçekleştirilen pratikleri ve o pratiklere temel olan bilgi alanlarını hep insanlığı keşfettiğimiz, insanlığın içerisindeki o çok değerli özü görebildiğimiz, aydınlandığımız, insana kıymetini verdiğimiz için söyledik diyor. Foucault'a gelip hayır öyle değil aslında. Böyle dediği için 1970'li ve 80'li yıllarda özellikle aydınlanma geleneğinden gelen, oradan ilham alan, ve oradan mülhem fikirlerle davranan birçok insan Fukoya işte rasyonalitenin, batı medeniyetinin, e, her şeyin düşmanı, işte kötü adam falan filan diye salvo atışları yapmaya başlamıştı. Adamın yaptığı şey basit bir tarihsel analiz ama bunu yaparken de tabii ki bu analizi yaparken de kafasının arkasında bir şey var. Yani nasıl oldu da bu kurumlar, bu kurumlarda gerçekleşen pratikler... Bunların bir kısmı söylemsel bir kısmı ise söylemsel değil. İnsanları belli deneyimleri kurdular. Bu deneyimlerin insanlar öznesi konumuna geçtiler. Ve bu nedenle de insanlar kendi kendilerini sınırlandırmaya başladılar. Veya sınırlandırılmaya başladılar. Ve bu sınırları nasıl aşabiliriz? Böyle bir kaygısı var. Şimdi bütün bunları anlattıktan sonra bir noktanın altını yine çok özellikle çizmek istiyorum affınıza sığınarak. Şimdi dedim ya... Sorunsallaştırma dediğimiz süreç içerisinde bir şey alınır, söylemsel ve söylemsel olmayan pratikler tarafından hakikat oyununa dahil edilir. Hakikat oyunu ise o şeyin bir söylemle eklemlendirilmesidir. Ve o söylemle eklemlendirilmek suretiyle de bir düşünce nesnesine dönüşmesidir. Şimdi buna çok yakın bir takım ifadelerinden dolayı Foucault'a benim ta çocukluğumdan beri okumaya başladığımdan beri getirilen tamamen absürt bir yorum var. O da... ...şu ve itiraz var. Şimdi deniyor ki... ...ha Foucault'a göre her şeyi kuran söylem. Değil mi? Dolayısıyla kadını kuran söylem, doğuyu kuran söylem... ...erkeği kuran söylem, deliliği... ...akıl hastalığı olarak kuran, suçu suça eğilim... olarak kuran, işte... ...hastalığı patoloji olarak kuran... ...bedeni cinsellik olarak kuran... ...söylem. Ve kurulan bu söylem dolayısıyla... ...bizim özgürlüklerimiz kısıtlanıyor... Biz kendimizi dar alanlar içerisinde buluyoruz. Peki bunu aşabilmek için yapmamız gereken şey, söylem içerisinde kendimizi kavramsallaştırma biçimimizi değiştirmekten ibaret olabilir mi? Çünkü söylem sonuç olarak dilsel bir fenomendir. Dil içerisinde gerçekleşen bir faaliyettir. Ve ben e, örneğin bir kadın veya eşcinsel olarak e, erkek söyleminin, bana dair getirdiği kavramsallaştırmadan farklı bir kavramsallaştırmayla kendime dönüp baktığım zaman bile bu benim özgürleşeceğim anlamına gelmiyor. Çünkü dışarıda, söylemin dışında benim kafama e, sopasıyla vuran bir takım insanlar var. Dolayısıyla Foucault bu işi söyleme sadece, bağlamak suretiyle tamamen eksik, yanlış ve yetersiz bir iş yaptı. Şimdi bunun tek nedeni, bunu ben... 1994 yılında ilk defa Türkiye'de ders vermeye başladığım günden beri duyduğum bir şeydir bu. Bunu tamamen tabii yanlış. Niye yanlış? Söylem gerçekten de aslında ne olarak tanımlanıyor? Dil içinde gerçekleşen bir şey. Halbuki felsefedin geleneğinde öyle değil. Yani Foucault'da şimdi başka bir şey söyleyecek ama mesela felsefede kanta kadar geri giderseniz söylemsel demek kavramsal demektir. Yani kavramdan kavrama giderek bir kavramı ötekiyle birleştirmek suretiyle ürettiğimiz hükümler asla söylemsel bir faaliyettir. Bunun illa dil içerisinde ifade ediliyor olması gerekmez. Ama Foucault'un çok özel bir söylem tanımı var ve bunun da altını özellikle çiziyor, göstere göstere söylüyor, vurguluyor defalarca nasıl oluyor da dikkate alınmıyor bilmiyorum. Foucault'a göre söylem aslında klasik anlamda yani daha önce kullanıldığı anlamıyla söylemsel olanla söylemsel olmayanın tam birleştiği yer. O yüzden de yani benim bedenimi iktidar şu şekilde kavramsallaştırıyor, ben aksi şekilde kavramsallaştırmak suretiyle iktidara karşı mücadele edemiyorum, Foucault eksik bir şey söylüyor demek yanlış. Çünkü Foucault'a göre zaten sizin kendi bedeninizi hakim söylemden farklı bir söylemle eklemlendiriyor olmanız demek, zaten belirli bir takım maddi pratiklerle mücadele ediyor olmanız demek, çünkü sizin söyleminiz de... Kendi içerisinde o kurumsal, maddi, bedensel, pratikleri barındıran bir şey. Fakat çok acele edildiği için ve Foucault'un bu söylem kavramına getirdiği çok özel tanım anlaşılmadığı için veya göz ardı edildiği için ortaya bu garip ilişkiler hep çık, şeyler, eleştiriler hep çıktı. Yani o anlamda daima şöyle düşünmek gerekiyor. E, Foucault'a göre e, söylem. Ee, bir ilişkiler bütünüdür. Tıpkı öznerliğin bir ilişkiler bütünü olması gibi. Tıpkı iktidarın bir ilişkiler bütünü olması gibi. Ee, ve bu ilişkilerde asla dil içinde olan ilişkiler değildir. Dil içinde olanla dil dışında olanın bir araya gelerek ortaya çıkarttığı veya bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ilişkilerdir. Ve bir şey bir söylemle eklemleniyorsa eğer bu şu demektir. O söylemin içindeki bütün e, o maddi pratikler o şeye uygulanıyor demektir. Yani eğer bu Akıl hastalığı dediğimiz e, e, deneyime doğru giden bir sorunsallaştırma süreci ise delilik dediğimiz davranış biçiminin psikopatoloji söylemiyle eklemlenmesi demek psikopatolojinin içerisinde mevcut bütün maddi pratiklerin, yani kapatma pratikleri, o kapatma pratiklerinin gerçekleşmesini sağlayan e, binalar, o binaların mimari formları, o binalar içerisindeki nesneler, o binalar içerisindeki mekansal, düzenlemeler, bütün bunlar psikopatoloji söyleminin bir parçasıdır. psikopatolojik kitapta, internette ya da işte e, pdf olarak karşınıza çıkan şeylerden ibaret değildir. A, demek istediği şey e, Foucault'un e, bu. Ve bu perspektiften gördüğünüz zaman anlıyorsunuz ki, evet e, öznel deneyim denilen şey böyle kuruluyorsa eğer, o zaman ben daima ve bu şekilde kurulduğunda bu benim davranış biçimlerime bir takım sınırlar getiriyorsa benim kendi varlığımı ve davranış biçimlerini başka bir takım söylemlerle eklemlendirmem mümkündür. Onlar üzerinden düşünmem, oradaki maddi pratikler üzerinden kendimle ilişki kurmam, oradaki bilgi alanları üzerinden kendimle ilişki kurmam ve kendime yepyeni farklı bir takım normlarla bakarak önümdeki... E, e, ...o e, mümkün eylemler alanına kendi rızamla getirdiğim sınırları aşmam mümkün olabilir. Buna itiraz şuradan geldi haber mas falan gibiler tarafından. E, i̇yi de şimdi o normu nereden bulacaksın? Öyle bir yerden duruyorsun ki hem tarih içinden konuşuyormuş gibi yapıyorsun ama... ...hem de diyorsun ki ben dışarıdan yetkili bir takım normlar bulacağım da özgürleşeceğim. Ya, bu çok saçma. İnsanlığın tarihi normlarla dolu. Yani bugün bizim sapık, geri zekalı veya işte patolojik dediğimiz davranış biçimlerinin yere göğe konamadığı dönemler var. E, yani insanlık tarihine baktığınız zaman insan davranışına dair çok farklı, zengin bir normatif ve deskriptif yani tanımlayıcı veya belirleyici sistemler olduğunu görüyorsunuz. E, bunlar arasında dolanmak bile insanın aslında önündeki özgürlük alanının ne kadar geniş olduğunu görmesi için yeterli. Um, işte bu perspektiften bakıldığında tabii ki şunu anlıyoruz niye Foucault hakkında o yanlış yorumlar yapıldı ve özellikle niye işte şey yorumu yanlış? Foucault 1970'lere kadar sadece söylem analizi yapıyordu söylem analizi demek bilgi alanlarının bir tarihini yapmaktı sonra orada bir çıkmaza girdi onu bıraktı iktidara geçti sonra iktidar e, analizi yaparken öyle bir analiz yaptı ki o analizin içerisinde özgürlüğün mümkün olmadığını gördü. Onu da bıraktı, özneye geçti. Ve özneye geçmek suretiyle de o iktidara karşı mücadeleyinin ve özgürlüğün e, mümkün olduğunu göstermeye çalıştı. Ama her defasında bir önceki dönemini reddetti. Gibi abuk sabuk bir takım yorumlar var. Türkçe'de çevrildi bunların bir kısmı. Hepsi yanlış. Fuk e, burada yanlış olan nedir? E, Foucault'u böyle bir şeye kafayı takmıştı. Yöntem bilim geliştirmişti, onunla işi bitti. Orada bir çıkmaza girdi, sonra buraya çık geçti, sonra buraya geçti değil. Hayır, bu dönemler olarak adlandırılan ve farklı alanlar üzerinde belki de çalıştığı e, Foucault'un bütün o yapıtları bir bütünün parçası olarak görebilmek. Yani arkeoloji dediğimiz şey, o söylemsel pratiklerin bir analizidir. Soybilim denilen şey, söylemsel olmayan iktidar pratiklerinin bir analizidir. Daha sonra etik olarak adlandırılan şey de, insanın o söylemsel olan ve olmayan pratikler üzerinden dönüp kendi kendisiyle kurduğu bilinç ilişkisidir. Çünkü etik, antik Yunan'da, Helenistik dönemde tam bu anlamda kullanılır ve Foucault da bu anlamda kullandığını özellikle vurgular. Ben der etiği insanın kendisiyle kurduğu bir ilişki olarak tanımlıyorum. Bu nasıl bir ilişki? Öncelikli bir bilinç ilişkisi ama devamında tabii ki eyleme de yansıyan bir ilişki ve özgürleştirici bir eyleme yansıyan bir ilişki. Dolayısıyla arkeoloji vardı, o bitti, soybilim geldi, jeneoloji o bitti, etik geldi. Her defasında Foucault kendinden koptu. Zaten işte 70'lerde e, özneyi keşfetti 80'lerde özneyi bağrına bastı sonra yaptı gibi yorumların ben e, manasız olduğunu düşünüyorum ama tabii bu sadece benim e, yorumum. 20 küsür yıllık bir çalışma sonucunda varabildiğim nihai nokta. Bu deyip e, durup e, size teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Soru varsa tartışalım. Evet, Ferdak Eskin'e teşekkür ediyoruz. Ee, sorularınız varsa buyurun lütfen. Ee, İzninizle ben bir bir soru şey soracağım. Evet. Ee, bu Fuku yorum... Yani soracağım, yani fikrini merak ediyorum. Bu Fuku yorumlarının, e, albuk sabuk yorumlarının kısmen ben de haberdarım. Felisfe, <gülüyor> iki şeyden kaynaklandığını düşünüyorum. Biri felsefe tarihi içinde bir yere yerleştirmiyorlar. Evet. Yani iktidar, beden, otorite deyince... Yani ilk anlam, ilk akla gelen... Yani orada kuruyorlar ilişkileri. Evet, aynen. İkincisi sizin sözünü arkeolojik kavramı yani sanki o kavram orada duruyor yani sabit bir şekilde duruyormuş 60'lardan 80'lere kadar evet. o kontekste yapmıyorlar ya yani ben görebildiğim bu bilmiyorum. Evet, evet. ya yani. Foucault'u sanki böyle durup dururken ortaya çıkan bir figürmüş ve garip şeyler söylüyormuş gibi algılamak da mümkün ama Foucault felsefe tarihinde çok derinlerde bir yerde kendini hani... İlk defa kullanacağım bu kavramı nedense aklıma geldi. Çıp'a atmış bir adam felsefe tarihi içerisine. Şimdi çıp'a atmış derken neyi kastedim? Çok basit bir e, örnek vereyim. Bu demin sözünü ettiğim e, sorunsallaştırma kavramının tanımını e, yaparken Foucault e, diyor ki, bu diyor hakikat oyunları dediğimiz şey, yani insanın varlığının belirli bir söylemle eklemlendirilmesi, aslında mümkün bir deneyimin, yani o davranışın bir deneyime dönüşmesinin tarihsel priorisidir diyor. Şimdi tarihsel a priori ne demek? O söylem bize önceden a priori olarak verilmiş olan bir şey. Neyin o söylemle nasıl eklemlendirileceği, yani o söylemin o şey hakkında nasıl konuşacağı önceden belli bir takım kurallara bağlı. O söyleme özgü kurallara bağlı. Ama söylemin kendisi tarihsel. Yani bu davranış biçimi bugün bu söylemle, başka günde başka bir dönemde başka bir söylemle eklemlendirilebiliniyor. Şimdi bu tarihsel ...a priori demesi e, Foucault'un... ...ve bunu bir düşünce nesnesi... ...haline e, geldiğini... ...söylemesi. E, aslında e, Foucault'un... ...benim doktora tezimin esas şeyi de oydu zaten... ...iddiası da oydu. E, her ne kadar dışarıdan bakıldığında... ...Niceci bir filozof gibi gözükmekle beraber... ...sonuna kadar çok güçlü bir şekilde... ...Kantçı olduğu, Kant'tan geldiği... ...Kant'tan çok etkilendiği... E, ...şeklindeydi. Niye? E, çünkü biliyorsunuz e, Kant'a göre... İnsan zihninde var olan transandantel mekanizmalar, e, bilgi dediğimiz deneyimin olabilirlik koşullarını veren prioridirler. Onların belli kuralları vardır. Felsefenin görevi o kuralları bulup ortaya çıkartmak ve insanların o kurallara uygun olarak düşünmesini sağlamaktır. Foucault'un yaptığı ise ve der ki e, Kant, e, bu kurallara uygun olarak siz e, hüküm üretmeye başladığınızda benim buna verdiğim isim söylemsel düşünmedir der. Denk'ın çok kabaca söylersek düşünme. Ama düşünmek demek, hüküm vermek demektir. Hüküm vermek demek ise e, kavramsallaştırmak demektir. Bir kavramı bir başka kavrama yüklemlemek. Değil mi? E, dolayısıyla da e, Kant'ta buradan hareketle teknik bir kavram kullanacağım. Özür e, dilerim. Sentetik apriori diye bir... Kavram çıkar, felsefede çok önemli bir devrim olmuştur bu sentetik priori. Şimdi Foucault'un yaptığı iş ise şudur, Kant'ın sentetik priorisini alıp tarihsel a de dönüştürmek. Ve Kant'ın insan zihninde var olduğunu düşündüğü o evrensel, e, e, transandantal mekanizmaları insan zihninin dışına çıkartıp, tarihsel birer kurala dönüştürmek e, ve e, dolayısıyla düşünme dediğimiz... Yani kavramsallaştırma, hüküm üretme dediğimiz sürecin evrensel, zihinsel mekanizmalara değil, tarihsel bir takım kurallara bağlı olduğunu göstermek ve bu kuralların da iktidar sistemleriyle çok yakından ilişkili olduğunu göstermek ve dolayısıyla o hükümlerin doğruluğunun, Hakikatinin tamamen bu kurallar tarafından belirlendiğini, dolayısıyla hakikatin kendisinin tarihsel olduğunu, bugün doğru dediğimiz bir önermenin yarın başka bir sorunsallaştırma, başka bir hüküm verme tekniği ve başka bir kurallar manzumesi çerçevesinde doğru olarak görülmeyeceğini söylemesi ve bütün bunu da bir mümkün deneyimin tarihsel apriori olarak sunması aslında Foucault'yu çok net bir şekilde kantyen geleneğe oturtuyor. Ama sonra devamında tabii 69 yılından itibaren e, daha doğrusu bu son dediğim hikaye netleşmesi 80'ler. Ama 60'lı yılların sonundan itibaren bir de Foucault'un işte bir Nietzsche e, e, şeyi var, e, okuması var. E, Nietzsche'ye yaptığı göndermeler var. Oradan hareketli bir Nietzscheci olduğu söylendi. Ama işte... Foucault sonra 79'dan sonra yazmış olduğu bütün kitaplar, Kolej de France testleri ve cinselliğin tarihinin son iki cildi Yunan felsefesi üzerinedir. Özellikle Helenistik dönem üzerinedir. Ve o şeyler hakikaten çok zorlaştırıyor Foucault'u okumayı. Foucault bütün bunları yaparken tabii ki ...içinde bulunduğu çevre, koşullar falan... ...sahip olduğu... E, ...arka plan, yani en, almış olduğu... ...eğitim vesaire... E, ...onun için zor olmayabilir de... Yani ...onun her dediğini anlayabilmek... ...veya yaptığı her göndermeyi... ...felsefe tarihi içerisinde yakalayabilmek... ...çok zaman alıyor. Ben hani açıkça itiraf ediyorum... 54 yaşındayım... ...yani <gülüyor> Foucault'un... ...kafasının içine iskemleyi atıp... ...oturduğumu ancak 50 yaşında hissedebildim. Bu sanıyorum bir matematik Türk bir matematikçinin lafıydı Henri Poincaré üzerine çalışan adının adı var mıydı adı matematikçi adı değil, değil. Hı? bilim tarihçisi o işte öyle bir lafı var kafasının içine atıp iskemleyi oturdum diye Şimdi o hakikaten önemli yani birisinin bir düşündürün kafasının içine iskemleyi atıp oturmak e, o çok zaman alan bir şey e, ve tabii bu çağda da çok istenen bir şey değil çünkü yani hepimiz yarış atıyız ya yani her gün yeni yayınlar yapacağız işte e, Ondan sonra puan alacağız <gülüyor> vesaire. <gülüyor> ee, bir an evvel başkalarının önüne geçeceğiz falan ondan sonra e, gibi e, sayıklarla yapılan bir iş haline geldiği için akademik faaliyet. E, böyle kafayı takıp da bir düşünüre ya şuna bir on seneme ayırayım da hani... <gülüyor> bir anlayayım yani en azından ne olduğunu anlayayım. Yani olursa e, anlaşırsak olur, anlaşmazsak da e, düzeyli bir ilişkimiz oldu ama bitti e, deriz ve bir başka biraz... kalıyorsunuz. <gülüyor> evet, arkadaş kalırız. Ya ben o, o ilişkin Foucault'la devam ediyor çok şükür. Ee... <gülüyor> Buyurun. Daha şey, Foucault'un evet. söyleşenini okuduğunda e, yanlış hatırlamasın şöyle bir kavram kullanmıştı. E, heterotopya. Evet. Bu heterotopya kavramı galiba onda, yani bununla yanlış hatırlayabilir tabii yani, e, özgüleşme pratikleriyle ilgili bir kavramdı. E, bunu biraz açıklayabilir misiniz yani? Onu merak ediyorum. E, çok da özneleşme pratikleriyle ilgili olan bir şey değil. Foucault'un başka mekanlara dair bir metnidir bu. Önce 1900 çok erken, nispeten erken dönemde yayınlanmış olan, daha sonra Foucault öldükten sonra Foucault'un yazılmış ve söylemişler diye topladılar dört cilt içerisinde bütün ön sözlerini, giriş yazılarını vesaire. Mekana dair bir yazısı bu Foucault'un ve Batı'nın tarihinde bu işte heterotopya. Ee, mekanlar batıda kent mekanları ee, bu kent mekanları içerisinde e, var olan a, farklı bir takım a, mekanlar ee, nasıl a, e, yeni bir takım toposlar oluşturuyorlar yerler oluşturuyorlar ve bu yerler e, nasıl klasik anlamda a, bildiğimiz yer kavramının içine sığmıyor bunlar işte Erdber'dir, hatırlarsanız örneklerini i̇şte bunlar otellerdir ondan sonra işte e, trenlerdir hatta aynadır yani e, ...heterojen olmayan, pardon homojen olmayan, heterojen olan bir takım toposlar, mekanlar... ...ama tabii siz buradan hareketle şey yapabilirsiniz. Bu mekanların kendileri bizatihi yeni öznelliklerin veya belirli öznelliklerin kurulması için kullanılmıştır... ...veya kullanılabilir diyebilirsiniz elbette. Foucault'un kendisi bunu takip etmemiş benim bildiğim kadarıyla. Daha sonra böyle bir tema görmedim e, Foucault'un düşüncesinde. Ama tabii ki mekanın çok önemli bir rolü var. Hatta şöyle bir şey söylenir. Yani 19. yüzyıl felsefesi, tarih felsefesiydi dolayısıyla zamanın felsefesiydi. 20. yüzyıl ise mekanın felsefesi oldu ki Foucault'un düşüncesinde mekanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yok. Yani işte hapishaneyi, akıl hastanesini, hastaneyi, orduyu, okulu bu kadar yakından inceleyen bu mekanların... Mimari formlarını, bu formların içerisindeki bölümlenmeleri, bunların mümkün kıldığı gözetleme ve cezalandırma, ıslah etme pratiklerini inceleyen bir insan için mekan tabii ki birincil önemde olan bir şey. Şimdilik söyleyebileceğim bu kadar. Bir de o metni ben herhalde en son bir 10 sene evvel falan tekrar bakmışımdır. Bu kadar söyleyebileceğim. Buyur. Hocam merhabalar bu öznelliğin, Merhaba e, öznelliğin tanımında bir deneyimsel alan olarak deneyimin tarihi olarak açıkladığınızda diyelim ki dönemindeki kendiliği kaygısından e, nihai olarak geleceği sonuç modernitenin önerdiği öznel ve özne tanımına doğru gitmeyecek mi tarihsel süreç onu buna zorlamayacak mı? E, zorlama kavramı bence e, yani e, çok uygun olmayabilir e, burada e, çünkü yani Foucault'un yaptığı şekliyle tarih yaptığında hep dışarıdan e, e, tarihsel bir takım e, beklenmedik müdahaleler sonucunda tarih gelişir ama şimdi senin ne demek istediğini gayet iyi biliyorum e, o kendilik kaygısı e, dediğimiz e, şey. E, Foucault'a göre batı felsefe geleneği ama batı entelektüel geleneği içerisinde birbirleriyle sürekli gerilim halinde olan, bazen birbirlerine yaklaşan ama daha çok gerilim halinde olan e, iki tane farklı düsturdan, kuraldan veya e, yaklaşımdan bir tanesidir. Bir, kendin için kaygı duy. ikincisi kendini tanı. Şimdi... Ee, yani dolayısıyla hani, e, işte bunun tartışmasını Foucault Özne'nin Hermann yapıyor. Biliyorsun onu da ben çevirdim Türkçe'ye zaten. E, kendini tanı ile kendin için kaygılan e, düsturları veya buyrukları arasında tabii ki çok radikal bir fark var. Bu fark modernite ile birlikte çok keskinleşen e, bir şey. E, Foucault'un iddiası e, nedir? İnsanın kendisi için kaygılanma süreci içerisinde elbette kendini tanımaya yönelik bir şey vardır, bir beklenti vardır. İnsanın kendini tanıması gerekir kendisi için kaygılanabilmek üzere. Ama kendini tanıma dediğimiz şey birincil görev değildir. Bu sadece bir araç olarak gerçekleştirilmesi gereken bir şeydir. Esas amaç... İnsanın kendisine dair edinmiş olduğu o bilgiden hareketle kendisi için kaygı duyması. Şimdi iki tane burada şey var. İnsanın kendisi için kaygı duyması etik bir süreç. Yani kendi isterken çünkü ethos diyoruz. Antik Yunanca'da ethos kendilik demek, karakter demek. Etik de zaten insanın karakteri üzerine düşünen alan Antik Yunanlılar açısından. E, karakter bu yani bireysel karakter olabilir veya bir toplumun karakteri olabilir. Bir cemaatin, bir komünitenin karakteri olabilir ama karakter e, anlamına a, gelir. Töre anlamı da tam bu anlamdadır. Yani e, töre anlamı Antik Yunanca'da ethos'un bir insan topluluğunun karakteri anlamında. O karakteri tanımlayan değerler anlamında. Şimdi mesele orada etik. Fakat batı felsefe geleneği içerisinde ki Sokrates'in de temel kaygısının bu olduğunu ve tam da bu yüzden Platon'un da unutulan az değerlendirilen en önemli e, Diyalogunun da Alkibiades diyaloğu olduğunu, aslında onun diğer diyaloglara göre çok daha önemli olduğunu söylüyor. Bu kaygı ön plana çıktığı için. Çünkü Alkibiades, Sokrates'e göre mutlaka kendisi için kaygılanması gereken birisi. Evet, zeki, çevik, yakışıklı, ahlaklı. Ha, ahlaklı değil ama yani çok özel bir karakter. Ama yönetmeye aday ve işte yöneteceksen diyor başkalarını, önce bir kere kendini yönetmeyi öğren. Kendini yönetebilmek için de kendin için bir kaygı duyman lazım. E, şimdi... E, Kendin için e, kaygı içinde ne yapman lazım? Kendini tanıman. se auton yani kendini e, tanı. İşte o e, şeyde Sokrates'in zaten e, işte, e, tapınakta e, almış olduğu kehanet. Um, e, fakat mesele şu. Özellikle e, etik karşısında bu etik bir kaygı ama kendini tanıma faaliyeti kognitif bir faaliyet. Yani epistemolojik de diyebilirsin ama kognitif bir faaliyet. ...kognitif derken de kendini tanımak ne demek? Kendini kavramsallaştırmak... ...kendi düşünce... ...kendini zihninde bir şekilde temsil etmek demek. Mesele şu... ...moderniteyle birlikte özellikle... ...felsefede kognitif geleneğin... ...hakim hale gelmesiyle... ...Decart'la birlikte ve postkarteziyen dönemde... ...bu ister Spinoza hariç... ...şey olsun... ...değil mi hocam... Ee, rasyonalist gelenek olsun... ...ister ampirisist gelenek olsun... <gülüyor> mesele, e, felsefe, kognitif, bilissel öncelikli olarak bir faaliyet haline geldiği zaman artık o gnothi, seoton önemli hale e, geliyor. Esas mesele bu oluyor. Fakat e, şeyden, kendin için kaygılandan, kendini tanı ve dolayısıyla kendini tanırken kendini özneleştir, özne ol, tarihin zorunlu olarak ortaya çıkan bir sonucu değil. Bana kalırsa Foucault içinde değil yani pekala Batı tarihi e, o 17. yüzyılda geçirdiği dönüşümü geçirmeyebilirdi. E, modernite Foucault'a göre 19. yüzyılda başlayan bir şeydir. Özellikle epistemolojide Kant'la beraber siyasette insan bedeninin e, siyasi stratejilerin nesnesi haline gelmesiyle ve yine Kant'ın ve felsefenin ilk defa içinde bulunduğu gün ne dair, bugününe dair, şimdiki zamanla dair soru sormaya başlamasıyla başlayan bir dönemdir. Ondan evvelki dönem klasik çağ. E, dolayısıyla karteziyen gelenek dediğimiz, bunun içine sanatı da katabilirsiniz, felsefeyi de katabilirsiniz vesaire. O açıdan klasik çağ. Dolayısıyla Foucault'un dönemlendirmesinden bakarsak Gnothise Oton e, işte know kendini tanı falan o böyle yere göğe konulan insan nedir diye. sonra o Kant'la beraber böyle insan nedir falan işte kendimizi bir tanıyalım böyle şu ağır afem işte insanı tanımadan hiçbir şey olmaz falan gibi tam insan merkezli böyle garip humanist ondan sonra ee, bana kalırsa ridiculous ama neyse ee, ya öyle bir gelenek var tabii biliyorsunuz ee, insan insan diye ortakta <gülüyor> dolaşan ee, Alvin Foucault e, ne diyor insan diyor kelimeler ve şeylerin sonunda ee, bir sahiledeki kumsala çizilmiş olan bir figürdür. Dalgalar bir gün onu da alıp götürecekler. Onun yerine başka bir şey gelecek. Bu insana karşı olmak, insandan nefret etmek falan değil. İnsan kavramının bizatihi tarihsel bir sorunsallaştırma sonucunda ortaya çıkıp düşünmeyi belirleyen bir şey olduğunu vurgulamak için Aa, elbette. E, fakat e, dediğim gibi e, kendilik için kaygı duymak e, geleneğinin bir yerde sekteye uğraması evet bir vaka ama şu anda tekrar keşfedilen o. Yani kognitif olandan vazgeçip insanı veya insanın içinde bulunduğu mekanı, dünyayı ve pratikleri kognitif olan üzerinden değil başka türlü anlamaya çalışmak bugün artık yeni bir şey haline geldi, mecra haline geldi. Evet. Postmodernizm falan gibi kavramların kullanılmasının sebeplerinden bir tanesi de belki bu olabilir biraz zorlarsak. Evet buyurun. Evet, teşekkür ederiz bu arada. Çok güzel bir konuşma oldu. Foucault'un İktidarla özgürlüğü bir araya getiren bir şeyi var hani bir eylem grubunun bir başka grubun eylemleri üzerinde etkili olmasıdır evet. iktidar dedi ve bu açılım yani bu söylem aynı zamanda insana o bahsettiğiniz sınırları aşma fırsatını da veren bir şeydir. Bunu biraz açar mısınız Tabii. diyecektim. Şimdi Foucault ile ilgili yanlış anlamalardan bir tanesi de şu. İktidar dediği zaman Foucault kötü bir şey anlıyor. kötü bir şey anlamıyor. Foucault yine bir analiz yapıyor. Diyor ki İktidar, iktidar özellikle bu işte 1982 yılında yazdığı metinde çok belirginleşen bir şey iktidar bir ilişkiler bütünüdür her şey gibi ve bu ilişkiler iki tane partner arasında olan ilişkiler değildir iki birey iki grup bir birey ile bir grup örneğin arasındaki ilişkiler değil İki tane eylem kümesi arasındaki ilişkilerdir. Ve bu iki eylem kümesi karşılıklı olarak bu iktidar ilişkisi dediğimiz ilişkide birbirlerini yapılandırmaya çalışırlar. Birbirlerini belirlemeye çalışırlar. Daraltmaya veya genişletmeye çalışırlar. Dolayısıyla bu böyle bir oyundur. Şimdi zaten iktidarın bir oyunu olduğunu söylediği metinleri de var Foucault'un. Ve dolayısıyla iktidar zorunlu olarak kötü olan bir şey değildir. Yani bir matematik öğretmeninin öğrencisine... ...bir türevin nasıl alınacağını göstermesi... ...o hocanın... ...öğrencinin önündeki mümkün eylemler... ...alanını daraltması veya şekillendirmesi... ...anlamına geliyor. Ama bu... kötü bir şey değil. Ya da... ...yani çok belki erkeksi bir... ...örnek olacak ama bir futbol hocasının... ...öğrencisine topa burunla... ...vurulmayacağını mesela... ...veya nasıl vurulacağını öğretmesi... Şimdi ...topa vurmanın sonsuz sayıda biçimi... ...var ama siz, birisi size öğrettiği zaman... ...doğru vuruş budur diye... ...sizin önünüzdeki mümkün eylemler alanını... ...daraltmış oluyor. Ama bu kötü bir şey değil. Ne zaman kötü oluyor? İktidar tahakküme dönüştüğü zaman. Tahakküm ne demek? O eylemler alanlarından bir tanesinin... ...diğerini aşırı derecede... ...daraltması, hatta... ...neredeyse sabit hale... ...getirmesi sonucunda... ...başka hiçbir şey yapamayacak... ...şekilde onu manipüle... ...etmesi. Bu yüzden de diyor ki Foucault... ...iktidar diyor... Aslında iktidarın ön koşulu özgürlüktür. Özgürlüğün olmadığı yerde tahakküm vardır. Özgürlük ne demektir? Her tara iki tarafın da önünde bir mümkün eylemler alanının açık olması. Bu iki mümkün eylemler alanı birbirleriyle bu ilişkiye girebiliyorlarsa... ...iki tane özgür taraf birbiriyle ilişki içine giriyor demektir. Dolayısıyla özgürlük olmadan iktidar olmaz. Ama iktidar bir yandan da tahakküme doğru evrilme eğilimi gösterir. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey... Batı'nın söylemiyle veya söylemsel olmayan pratikleriyle, kurumlarıyla, o kurumlarda gerçekleştirdiği pratiklerle getirmeye çalıştığı yapılandırma çalışmasını, yaptığı yapılandırma çalışmasını olabildiği ölçüde geriye doğru itmek ve işte o sınırları aşarak, Foucault'un sınır tutum dediği şey, sınırlara çıkarak, o bize getirilen sınırların üzerinde durarak bu özgürlük çalışması dediğimiz çalışmayı Geliştirmek. Yani şöyle bir örnek veriyorum ben her zaman belki daha e, manalı olabilir. Foucault'un kendisi diyor ki e, hani köle ile efendi arasındaki ilişki aslında hala bir özgürlük ilişkisidir, bir e, iktidar ilişkisidir. Niye? Yani köle çünkü kendini öldürebilir, değil mi? Eğer şimdi bu teorik olarak böyle tabii ki. Ama yani bir de şey var o tahakküm dediğimiz şeye doğru çok yaklaşan ve sonunda neredeyse tahakküm haline gelen iktidar ilişkileri ona da tahakküm diyoruz. Ve Foucault diyor ki yani Batının geçmişinde diyor farklı tahakküm biçimleri vardı ama şu anda en tehlikeli tahakküm biçimi insanın öznelliği üzerinde kurulan tahakküm biçimidir diyor. Yani bu diyor 1960lardan itibaren esas mesele bu haline geldi. Niye? Çünkü insanın öznelliği üzerinde tahakküm kurulması <gülüyor> demek insanın kendi varlığını kendi zihninde belirli bir şekilde temsil etmeye zorlanması, başka bir şekilde temsil etmesine izin verilmemesi demek. Bu özellik üzerinde kurulan tahakküm buna karşı mücadele etmek lazım. Yani kendi varlığımızı zihnimizde veya bilincimizde farklı şekillerde düşünebilmek. Abi bir örnek hep verdiğim örnektir bu derslerimde falan da. Clint Eastwood'un yönetmenliğini yaptığı Million Dollar Baby diye bir film var. Görmüşsünüzdür belki. Hani e, boksör kızın hikayesi. Kız işte yumruğu yiyor. E, sonra felç oluyor ve işte ...hapishanede yatıyor... E, ...ve ölmek istiyor. Çek çıkışı bu. yani Yaşadığı hayatı yaşamak istemiyor. çünkü sağır, yani şey, yani, e, Bitkisel hayata çok yakın... ...ama bilinci hala yerinde. E, ama ölmesine izin vermiyorlar. Daha doğrusu zaten... ...kendini öldürebilecek çok fazla imkanı yok. E, ve kendi dilini ısırarak... ...kendini öldürmeye çalışıyor. Ve bunu fark ediyorlar. Hemen durduruyorlar. Ve kendi dilini ısıramayacağı şekilde... ...ağzını bağlıyorlar... Bu ne demek? Bu kızın üzerinde artık mutlak bir tahakküm var demek. Yani onun üzerindeki iktidar tahakküme dönüştü çünkü tek bir şekilde davranabiliyor, yaşamak zorunda, o haliyle yaşamak zorunda. Ta ki Clint Eastwood gelip kızı boğana kadar. A filmi sonunda. bir kız yapıyor Clint Eastwood'u. Um, Amerikalı. Şey tamam buyurun. çok güzel bir konuşmaydı. Ee, şeyi soracağım ben. Öznel deneyim diyorsunuz. Biraz sorum saçma kaçabilir çünkü bütün konuşma bunun üzerineydi. De ben 70 sonrası Foucault'u pek okumadım birkaç makale dışında, birkaç yasasıdır. Kitaplarını, ana kitaplarını okumadım. Öznel deneyim benim hatırlı, yani bildiğim kadarıyla 60'ların anti Fransız geleneğinin pek alerjisi olduğu bir terminoloji. Evet. Sartre, Merleau, Ponti olan alerjileriyle de paralel Hı -hı. olarak. Foucault'un 70 öncesi veya 70 sonrası öznel deneyim olarak kullandığı terminoloji nedir, var mı öyle bir şey onu soruyorum. Çünkü evet. ben öznelleştim. <gülüyor> Öz, özneleşme veya özenel, öznelleştirilme olarak evet. algıladınız sizin öznel deneyim dediniz mi merak ettim Ay, öznel... çok güzeldi. çok teşekkür ederim rica ederim ben teşekkür ederim öznel yani hani var kavram Fransa bildiğimiz işte experiential subjektif ama yani. tabi öyle kullanıyor öyle kullanıyor ama e, tabii ki bunu yaparken yani analizini yaparken takip ettiği gelenek antiyümenist gelenek um, ama antiyümenizm dediniz ya siz bir taraftan da Merleau-Ponty vesaire diye. Şimdi sadece anti-humanist gelenek değil. Şimdi Foucault aslında bakarsanız iki tane farklı geleneği karşısına alıyor. Bunlardan bir tanesi fenomenoloji geleneği. Yani insan öznel deneyim denilen şey insan zihnindeki transandantal bir takım mekanizmalar tarafından belirlenir ve ortaya çıkar. Bu şey işin transandantal tarafı. Öbür tarafta ise... ...İngilizce konuşulan dünyada... ...felsefi antropoloji denilen... ...Fransızca'da sadece antropoloji olarak... ...adlandırılan gelenek o da nedir? Öznel deneyimi belirleyen şey... ...evrensel bir insan doğasıdır. Ama bu insan doğası transcendantan değil... ...ampiriktir. Şimdi, ama ikisi de evrenselci. Diyor ki Foucault... ...ben diyor çok genç yaşta... E, ...akıl hastalığı üzerine... ...klinik psikoloji çalışırken... ...şunu fark ettim diyor. E, fenomenoloji perspektifinden çalışmaya... ...çalışıyordum. Bir diyor şeyi fenomenoloji o deneyim denilen kavramı tam açıklayamıyordu. İkincisi de akıl hastalığı denilen şeyin psikiyatri pratiğiyle ilişkisine dair hiçbir şey söylemiyordu. Şimdi diyor bunu diyor bu problemi aşabilmek için ben diyor antropolojiye dönebilirdim diyor. Yani o pratiği anlayabilmek için nedir psikiyatri pratiğiyle olan ilişkisi ve nasıl bir şeydir insan deneyimi veya diyor veya diyor pardon, e, deneyimi anlayabilmek için felsefi antropolojiye dönebilirdim, pratikle ilişkisini anlamak için de e, toplumsal tarih yapabilirdim diyor. Marksist geleneğin örneğin yaptığı gibi. Ben diyor bunların hiçbir tanesini yapmamaya karar verdim. Yani madem fenomenoloji başarısız oluyor, onun başarısız olduğu yerde deneyimi anlamak için felsefi antropoloji ve evrensel bir insan doğasına bakmak, o deneyimin pratikle ilişkisi içinde toplumsal tarih yapmak yerine şunu yapmaya karar verdim. Kendi tarihsel tekilliği içerisinde akıl hastalığı dediğimiz deneyim nasıl kuruluyor? Bunu kuran pratikler nelerdir? Yani akıl hastalığını bir nesne olarak alıp sonra onu nasıl kavramsallaştırabiliriz diye teori üretmek, bu teoriyi bir insan doğası ya da transandantel mekanizmalar üzerinden yapmak ve sonra o nesnenin tezahürleri hakkında konuşmak yerine nesne diye bir şeyin olmadığını önceden kabul edip o nesne dediğimiz şeyin bir ilişkiler bütünü olduğunu düşünüp, o ilişkiler akıl hastalığı dediğin olarak nesneleştirilen şeyi nasıl kırılıyor? Tarihsel olarak buna bakmak. Buna baktığınız zaman zaten deneyimin kurulmasını, o deneyimi kuran pratiklerle ilişkisini, yani psikopatolojik olan bir vakanın e, psikiyatri pratiğiyle olan ilişkisini, o deneyimin kendisini, hepsini görmek benim için mümkün oldu diyor. Ama bunu yaparken de ne yapmak zorunda kaldım? Bilgi alanları, iktidar sistemleri, Nasıl ortaya çıktı? Ve insanlar nasıl bunlar üzerinden dönüp kendilerini gördüler Batı'nın tarihinde? Yani var. Ama Althusser'den farkı tabii şu. Yani Althusser'in itirazı sadece insan doğasına gibi gözüküyor. Marx için kitabına bakarsanız mesela. Ama tabii fenomenoloji geleneğine falan yakın olduğunu söylemiyorum asla. Ama Foucault'u biraz genişletiyor. Yani anti aynı zamanda anti-fenomenoloji olarak da genişletiyor ama tabii ki Foucault'a göre ne insan doğası diye bir şey var ne de verili bir özne var. Bir şey ekleyeyim çok kısa altı öğrencileri Bali var gibi insanların bir raporatajını okumuştum. Foucault'u ilk okuduklarında bize fenomenolojiye karşı bir ilaç olarak görmüştük demişti. Evet size direkt. Tabii ya yani Foucault'un Fransa'da hiç iş bulamamasının sebebi de odur. Gerçekten yani e, yani tabii Foucault'u, Derrida'yı, Dölezy'yi falan aslında e, yine tabii yani yanlış anladılar bazı şeyleri falan diye suçluyoruz ama esas tabii e, ünlü kılan, daha kabul edilir kılan dünya İngilizce konuşulan dünya oldu. Ama felsefe bölümleri değil. Karşılaştırmalı edebiyat bölümleri, sosyal, sosyal bilim bilim, yani. bilim bölümleri e, felsefede hala da yani e, Foucault üzerine İngilizce çalışan dünyada Foucault üzerine çalışan insanların çoğu ezici çoğunluğu felsefe bölümlerinde değildir. Siz bir soru mikrofon süzdü müydü? Benim var ama hem sizi dinleyip hem soruyu kafamda toparlamak biraz zor olduğu için aslında... Mahsus yapıyorum, soru soramayın bilmiyorum. diye. E şöyle aslında hani devrim dediğiniz, devrim denilen şeyin aslında hani devrim dendikten sonra kelime anlamını kazandıktan sonra aslında hiçbir anlam ifade etmediği bir kelimeler dünyası üzerinden baktığımızda hani isyan dediğimiz şeyin insanın sınırlarını en... ...son noktasına kadar zorladığı ve bu noktada bir patlama yarattığı bir şey olarak tanımlarsak eğer... ...bu noktada da hani Foucault açısından baktığımızda söyleme ya da kavramlara karşı çıkmak aslında o sınırı patlatma noktası mı size göre? en hani çok toparlayabildim mi Bilmiyorum Yok yok. Ama... Şimdi bir kere şey diye düşünelim her şeyden evvel yani daha Foucault gibi düşüneceksek eğer... Bunu böyle sınırları zorlayıp zorlayıp böyle bir patlama olarak düşünmemek lazım. Bu böyle ince ince yapılması gereken bir şey, zamana yayılması gereken bir şey. Yani dönüp kendinize bakmak, nerede kendimi sınırlandırıyorum, kendimi sınırlandırırken bunu hangi normlara göre yapıyorum, bu normlar hangi kimlik dolayısıyla benim tarafımdan benimselmiş, hangi kimliğin öznesi olduğum için ben bu sınırları kendime koymuşum gibi, yani böyle ince ince düşünerek önemli ölçüde yapılması gereken bir şey. Bu böyle nicel birikimden nitel patlamaya geçiş gibi hani politiklerin tarif ettiği haliyle diyalektik dönüşüm gibi bir şey değil. Ama bunu yaparken tabii ki yapılması gereken şey daha önce de söylediğim gibi bir taraftan kendimizi düşünürken kendimizi zihnimizde temsil ederken kullandığımız kavramların normatif boyutunun farkına varabilmek biz çoğu zaman farkında olmadan Deskriptif olduğunu, betimsel olduğunu sandığımız bir takım kavramlar üzerinden kendimizi düşünüyoruz ama o kavramlar sadece deskriptif, betimsel değil. içlerinde çok ciddi normatif boyutlar da var. Değil mi? Ee, ve e, dolayısıyla o kavramlar üzerine düşünmek, mümkünse o kavramların içeriğini bükmek. Ve o kavramlara yeni anlamlar yükleyebilmek. Çünkü kavramların isimleri çok değişmiyor. Yani bakarsanız aslında, evet büyük filozofların hepsi, Yeni kavramlar ortaya atmış olan filozoflardır ama bir taraftan da mevcut kavramların içeriğini değiştirmişlerdir. Onları büyük yapan da şey bu zaten. Yani o kavramın içeriği ve kavramların hepsinin tarihi vardır. Hiçbir kavram evrensel değildir. Hepsinin bir tarihi vardır. Bu tarih bir taraftan kolektif bir şekilde belirlenir. O kavramın içeriği herhangi bir özne tarafından değil, kolektif bir faaliyet sonucunda belirlenir. Ama zaman zaman da özneler gelirler ve o kavramların içeriğine Müdahalede bulunurlar. Bu müdahalede bulunabilmek için illa e, Foucault olmak veya işte büyük filozof olmak falan gerekmiyor e, tabii ki. Yani gündelik hayatta kendi yarılmış biçimlerimize bakarken kullandığımız kavramlara dair sorular sormak ve belki yeri geldiğinde o kavramların geçmişte başka anlamlara geldiğini, belki geçmişteki anlamının bugüne göre daha özgürlükçü olduğunu a, düşünmek, görmek mümkün. Dolayısıyla kavram üzerinde çalışmadan zaten bunu yapamazsınız. Ama mesele kavramın üzerine çalışmaktan ibaret değil. O kavramsal çalışmanın aynı zamanda sizin e, varlığınızı e, özgürleştirici bir şekilde dönüştürmesini de sağlamak. Bilmiyorum şey oldu mu? daha keskinle tekrar teşekkür ederiz. Sizlere de katılın. <gülüyor>